أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي وإصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من همزات Bağıuz bekir bey, yahzırum Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Allah ﷻ, "Kifar İbrahim, İbrahim, e varsa, .'si <'yette> sure İbrahim, İbrahim suresindeyiz. 13. Ayeti kerimesinde kaldık. Buradan inşallah devam ediyoruz. İbrahim Suresi. Allahımız ve Allah'ın kafiru, <Gülüyor> Kur'an Kerim bize Müslümanları, kafirleri, zalimleri, münafıkları tanıtır. Kafirin özündeki düşüncesi, yapısı, ruh yapısı nedir? İnsan karşısındaki'nin özünü, içini bilemez. Ancak her şeyi yaratan Allah kafirleri net olarak bize Tanıtıyor Ve qalel keferu. Allah buyuruyor ki ve qale dedi. Ellezina o kimseler ki keferu kafir oldular. Tarihin gerisinde Lut aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam, Femze aleyhisselam başlarına neler geldi? Şimdi bunları ayrıntısını konuşacağız. Ve qalel keferu. O önceki dönemdeki kafirler. Li peygamberlere Kainatı Allah yaratıyor, buradaki canlıları, insanları Allah yaratıyor ve insanların içerisinden Mevla birini mükellef tutuyor. O mükellef tuttuğu peygambere Mevla hükmünü bildiriyor. Ordu komutanı efendim bir bölüğe, oradaki yüzbaşıya talimat gönderiyor. Oradaki yüz tane, beş yüz tane asker oradan o emri duyuyor. Yani Allah Celle Celaluhu da kullarından birini muhatap alıyor onun vasıtasıyla kullarım. Bu mülkün sahibi benim. Benim hükmüm budur. Allah celle celaluhu peygamberler gönderiyor. O peygamberleri inkar edenler ve galeledine kefru kafirler li rusulihin peygamberlere le nuhricennekum. Sizi elbette muhakkak çıkartacağız min ardına yurdumuzdan. Sanki kendilerin kendilerinin yurdu. Orası Allah'ın mülkü. Onu diyenler ne oldu? Hepsi yok oldu. لَنُخْرِجَنَّكُمْ Elbette muhakkak çıkaracağız min ardına yurdumuzdan evlete'udunne çevireceğiz fi milletina dinimize. E senin dinin ne? Bir taşı yontmuş, tunçu yontmuş, demiri yontmuş, heykel yapmış, konu kutsuyor, ona efendim bir uluhiyet ad ediyor, ona bilmem hareketler, bilmem bir şeyler, ayinler vesaire. Bu nedir? Bu senin gittiğin yol nedir? O yol nereye götürür? Yok bizim yolumuza döneceksin. Peygamberleri kendi yollarına, kendi dinlerine, inançlarına çevirmeye kalkıştılar. فَاَوْحَا ileyhim رَبُّهُمْ Allah Celle Celaluhu, bütün kainatın Rabbidir. İnananların da inanmayanların da. Rabbi, kainatın sahibi Allah vahyetti. Ey buyurdu ki le zalimin elbette muhakkak zalimler onları helak edeceğiz le nuh likenne helak edeceğiz az zalimin zalimleri yani zulüm nedir? Vadu şey ala gayri mahallihi yani bir şey Allah'ın dini bunu baş dağıcı etmektir. Bunu tard etmek Allah Celle Celal'ının hükmünü çöpe atmaktır. İşte zulümdür bu. Yani Allah'ın mülkünde Allah'ın dediğini yapmak lazım. Çünkü gökleri tutan o, dünyayı tutan o, insanı ve canını ve bu hayatın devamını sağlayan Allah'tır. Ey Peygamberiz-işanlar, siz benim hükümlerimi insanlara belli maunzile zile ileyik. Sana tebliğ edileni duyur. Onlar bu vazifeyi yaptılar. Fakat insanlar o peygamberlerin hükümlerini İnkar ettiler, kabul etmediler. Allahü Teala da o zalimleri elbette muhakkak kesinlikle helak edeceğiz. Hani toz duman oldu kelimesi kullanılır ya toz duman. İşte daha belki de dönemdeki mesela Ad kavmi Hud aleyhisselam, Semud kavmi Salih aleyhisselam. O çöllerde yaşadılar. Yani Filistin topraklarından ileriye doğru dev bir çöl var orada. Çok büyük uygarlıklar yaşadı orada. Yani tarihin derinliklerine baktığımızda Orada çok büyük kitleler Milyonlarca insanlar yaşadı Ve Mevla Celle Celaluhu Onları toz duman etti İşte toz duman oradan kalıyor Yani Allah onların bölgesini Efendim Kullanılmayacak bir hale getirdi Şimdi kalan tarafı kullanılıyor Biraz sonra da kıyamet Hepsi yok olacak وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ arda min بَعْدِهِمْ ve kum elbette sizi konaklayacağız el arda yer yüzüne onlardan sonra. Yani bir kavim helak oluyor ondan sonra insanlar hayat devam ediyor dünyanın muhtelif yerlerinde veya aynı yerde hayat işte devam ettiği kadar devam ettiriliyor. Zalike limen hafe makami ve hafe baid. Zalik işte bu limen hafe makami benim huzurumda hesap vermekten korkanlara ve hafe baid benim Vaid vaat cennet ve'id az cehennem. Benim azabımdan, cehennemden korkanlara, huzurumdan hesap vermekten korkanlar için budur. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak oluyor. Milyonlarca, on milyondan fazla sayı tam net değil orada. E Salih Aleyhisselam'ın kavminde bir 4 milyon, 5 milyon gibi rakam veriliyor. Fakat inananlar 150 kişi, 150 kişi. Nuh aleyhisselam gemisine bilen 80 kişi. Ne oldu? Helak oldu. Herkes toz duman oldu. Mevla Celle Celal, işte 80 kişi yeryüzünde işte ayet-i kerime Velenuskinen art. Sizi yeryüzünde meskun kılacağız. Min badihim onlardan sonra zalike limen khafe makamı ve khafe vaid ve Peygamberler Allah'tan yardımlar istediler. Yardımlar istediler. Kimisine Mevla dutup kapılarını açtı. Kimisi işte Nuh aleyhisselam Rabbil la tezar alal ard min el kafir Bu kafirlerin yurdunu, evini, barkını bırakma. İnneke intaderhum o kafirler kalacak olursa ibadek. Olan Müslümanları da dalalete düşürüyor. Vela yelidu doğmuyor İlla facirin kefara. Facir kafir doğuyor. Bunları tertemizeyle temizlik oldu. Kirlenen gömlek makineye atılır, temizlik oluyor. Şimdi de artık daha gömlek Temizlenecek bir durum kalmadı Yıprandı artık kıyamet Peygamberler Allah'tan yardım istediler Farklı şekillerle Salih Aleyhisselam o bölgeyi terk etti Lut Aleyhisselam o bölgeden çıktı uzaklaştı Allah'tan yardımlar istediler Allah'ım yani bizi bu zalimlerden kurtar Ve <gülüyor> <gülüyor> hüsran oldu Kullu cebbarin anid Her azgın cebbar kelimesi İnsanların canına, malına, ırzına tasallut etmiş. Hani inatçı Allah'ın emrini hep inkar ediyor. Ne dersen inkar ediyor. Her şeyi inkar ediyor mesela. Günümüzde de görüyorsunuz aynı tipler var. İnsanların canına, malına, ırzına kasteden ceberutlar olduğu gibi. Bir de inkarcı bir yapı vardır. Yani peygamber mucize de gösterse inkar ediyor. Yapısı bu, inkar yapısı. Bu helaktan sonra... Ee, ayeti Kerime 15 16. ayet Min ve bunun da ötesinde Tabi helak olduğu helaktan sonra ne olduğu daha bitmedi Min ve bu helakın ardında cehennem cehennem var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cehennemle ilgili ayet-i kerimeler bazen cehennem der bırakır fakat burada cehennemi açık açık anlatıyor ayet-i kerimeler ifadesiyle rivayetlerde de var, onlarda da edeceğiz. Min veraihi, bu azgınların, bu zalimlerin ölümünden sonra cehennem, onlara cehennem var. İki nokta üst üste. Cehennem nedir? Ve yüz onlara içirilecek. Cehennemde insanlar mahşerde zaten binlerce sene açlık ve susuzluktan çatlamışlar. Öyle bir susuzluk, öyle bir susuzluk. Çünkü sıcak o kadar çok ki e, susuzluktan çıldırmış. Bir şey içmek istiyor. Yani sıvı adına böyle böyle sıvı bir şey bulmak istiyor. Ve yüz kağı içirilir. Min ma in ma. Türkçe'de, Arapça'da ma su demektir. Onlara su içirilecek. Fakat bu su nedir? Sadid. Cehennemliklerin, cehennemliklerin vücutlarından çıkıp, efendim böyle irin haline gelmiş. Efendim bu şekilde sadid o demektir. Yani cehennemliklerin, leşlerinden çıkan o irinler yetecerra'hu onu yudumlamaya çalışacak içmeye çalışacak ayet bu ayet ee, yani kendimize acıyalım bu işin şakası yok ee, işlenen günaha değil kimin emrini çiğnediğine insan dikkat edecek kimin emrini çiğniyorsun emrini çiğnediğin Allah'tır Celle Celle. inkar etmekle reddetmekle olmuyor bazı cümlelerle yok şöyleyim böyleyim Vesaire ifadelerle bunlar bunlar değil mesele. Yetecrauhu o suyu yudumlamaya çalışacak. Efendim o alevli tası alacak yetecrauhu ve la yakadu yusihu onu içemeyecek diyor. Sağa kelimesi yudumlamaya içmeye çalışacak ve yetil mevtu ölüm minkulli mekan her cihetten yani o şekilde bir insan bir şey içmeye kalkışsa dünyada kesin ölür. Kur'an-ı Kerim bunu vurguluyor. Ve yetilme evet, ona ölüm gelir min küllümek. Yani bu durumda olan kişi zaten şimdi rivayetlerde gelecek. O tası yaklaştırdığı zaman başındaki bütün deriler vesaire dökülecek onun içerisine. Ona rağmen içmeye çalışacak diyecek şimdi. Yetecerra'uhu o demek yudumlamaya yani ne pahasına usulü içeyim. E bir boğazımdan böyle bir sıvı geçsin bir şey geçsin. O kadar susamış öyle susuzluk. Yetecerra'uhu. Velâ yekad yusīquhu içemeyecek. Ve yetīhil mevtü ona ölüm bütün sebepleri tamam. Yani bu durumda birisi kesin ölür. Vücudun derisi dökülüyor. Yüzünün derisi dökülüyor. Ona rağmen bunu içmeye çalışıyor. Fakat ve mâhu ve bi O ölmeyecek diyor Allah. Öldürmeyeceğim onu diyor. Yani dünyada Allah'a meydan okudukça, Allah'ın dinine hakaret ettikçe, peygambere hakaret ettikçe, dinin ahkamına, içkiye, kumara, faize, zinaya, Müslümana, bir din adamına veyahut da efendim İslam'ın kisvesine, yapısına, sahabe efendilerimize, alimlere, velilere, dine, mukaddesata o galiz bir şekilde e, kinini, nefretini ortaya koydukça Allah Celle Celaluhu da iç o zamanı. İçemeyecek, iç. Sen beni, bana ve dinime ve benim yolumda olana bu kadar hakaretler ettin. Benim sevdiklerime bu kadar tahkir ettin. Buyurun. Mesela Duhan suresinde gelecek. Zûku, tat bakalım azabı. İnneke entel azizül kerim. Sen büyük adamsın, keremli adamsın. Dünyada hep böyle derler. Aydınım der, münevverim der, büyük adamım derler. Kur'an'da Kur haber veriyor. Büyük adamsınız siz. Buyurun, tadın bakalım azabı. Büyüklük neymiş? Kime baş kaldırdınız? Allah hadimizi bilenlerden eylesin. Min veraihi cehennem ve yüzka tekrar içirilecek min ma in diyor Allah celaluhu sadid yetero velaykadd yusiyahu 17. ayet ve yetihihil mevtu ona ölüm min kulli mekan her taraftan ölüm gelecek ve mahvem bir o ölemeyecek. Yani ölmesi gerekiyor. Bu durumda birisi ölmesi lazım ama ölmeyecek ve min bunun da ötesinde daha ne var bunun da ötesinde azabun galiz çok katı çok dehşetli çok şiddetli azaplar devam edecek. Dünyada İmam Gazali rahmetullahi buyuruyor ki insan yani kötü insanlar Allah'a baş kaldıranlar günaha doymadıkları gibi zulme doymadıkları gibi Allah'a isyana doymadığı gibi Cehennemin azabı da ona doymuyor. On sene, yirmi sene, otuz sene hep günah işliyor. O günahına devam ediyor. Allah'a asi oluyor, meydan okuyor, inkar ediyor. Efendim, Müslümanları katlediyor, cevre diyor, diyor, mahvediyor, bitirmiyor. Allahu Teala ona yat veriyor, kat veriyor, imkan veriyor. Amerika oluyor, İsrail oluyor, her türlü mevla imkan veriyor. Yani varlık içerisinde yüzüyor ama yine de Allah'a dine Allah'ın akamına efendim galiz bir şekilde bu şekilde taarruz etmesi Cevru zulmetmesi ve kinini e, devam ettirmesi cehennem de ona gel bakalım e, ve azabını devam ettiriyor Azap arttıkça artıyor yani o günaha doymadığı gibi cehennem de ona azabı arttıracak Vema who be megit ve min vrayi be azabun galiz çok daha büyük azaplar var. Cebrelleley aleyhisselam cennetle cehennem arasında bir koç getirecek. Bukhari hadisidir. Ey cennetlikler, ey cehennemlik. Cennet yedi kat semanın fevkindedir Kainat yıkıldıktan sonra cennet ortaya çıkacak. <gülüyor> cehennem de yedi kat yerin dibindedir. Cennetlik ve cehennemlikler görecekler. Bu elimde gördüğüm ölüm. İşte onu orada kesecek. Kestiği gibi gördünüz. Ölüm diye bir şey kalmadı. Ölümü ortadan kaldırdık. Şimdi tarihte mesela Şuayb Aleyhisselam'ı yurdundan çıkartmak istediler. Şuayb Aleyhisselam dedi ki: "Siz ticaretinizde hakka ukka dikkat edin. Aldığınıza dikkat edin, sattığınıza dikkat edin. Aldığınızın efsafını açıklayın. Sattığınız malın efsafını açıklayın. Burada birbirinizi kandırmayın." Öp Hasunnas eşyaım insanların balılarını değersiz hale getirmeyin ya bunun ne değeri var Halbuki kıymetli adam bilmiyor Bu şekilde birbirimizi kandırmayın birimizin balına canına Lenurijen nekeya şu ay ey şu ay seni vadiğine amen ve iman edenleri yurdumuzdan çıkaracağız meke min karriyetine kariyemizden yurdumuzdan evle Tehudun nefi milletine veya dinimize döndüreceğiz ya senin yolun ne? Senin yolun batıl bir yol ya, adaletsizlik, haksızlık. Mesela şimdi günümüzde de aynı şeyleri görüyoruz. Yani küffar o alemin söylediğine baktığınız zaman insanların canına, malına ceberut ediyor. Ahlaksızlık, meşruluk bizim yolumuza geleceksiniz diyor. Veya buradan çıkın gidin diyor. Yani şimdi bir dakika, senin yolun da hakkaniyet, adalet var mı? Yok. Senin yolunda cennet var mı? Yok. E, e, o yola gidip ne olacak? Cehenneme gitmekten başka aynı şeyler. Şimdi Lut aleyhisselam... Lut aleyhisselam dönemi ki dünyanın en efendim menfur bir dönemi... Ahlaksızlık, erkek erkeğe menfur bir iş yapılıyor. Ee, اَخْرِجُوا عَلَى لُوتُ Lut ve onun ailesini yani inananları... ...çıkartın min karyetikum innehum... ...o Müslümanlar ve Lut aleyhisselam... ...ünasün Harun ...yani bunlar temiz insanlar... ...tahkir ediyorlar yani... ...bunlar temiz insanlar, bunlar nezih insanlar... ...yani... Burada kendilerini çok doğru görüyorlar. Yani bunlar bu işler ne anlarlar? Yani işte hayatın tadını çıkart gibi ifadeler günümüzde. Aynısını görüyoruz. Lut'u ve ona inananları çıkartın bunlar. Bunlar bizimle aynı ortamda olamazlar. Bizim yakaladığımız bu efendim üstün seviyeyi bunlar anlamazlar. Halbuki dünyanın en ahlaksızlık bir işi Mevla-i onları dünyanın dibine batırdı, gökten azapları gönderdi, yerden volkanlar patladı ve dünyadan transit cehennemin dibine yuvarlandılar. Kimi yurdundan çıkartıyorsun? Lut Aleyhisselam evet oradan gerçekten çıktı, e buyurun dedi çıkayım o zaman. Çıktığı gibi Allah azabını gönderdi. Cüffarı alem zannediyor ki biz Müslümanları ortadan kaldırsak rahat ederiz. Cehennemin kapısı direkt açılmış oluyor o zaman. Nuh Aleyhisselam gemiye bindi, halkı terk edince, halk transit cehenneme gitti. Salih Aleyhisselam halkı terk ettiği gibi Allah'ın azabı geldi. Lut Aleyhisselam halkı terk ettiği gibi Allah'ın azabı geldi. Allah'ın kitabını, dini yasaklamakla dünyada kim rahat edebilir? İnkadu <gülüyor> yine Efendimiz ve <Aleyhisselatü> Vesselam'a Ve idiyem kurubikellezine keferu Habibim sana ihanetler, hileler kuruyorlar. Ellezine keferu kafirler. Darun Nedvede toplandılar. Efendim,lius bituk seni tutmak, evyaktuluk öldürmek, ev yurdundan sürgün etmek istiyorlar. Ve yemkurun kurun hileler kuruyorlar. Ve yem Allah onların yaptıkları hileleri başlarına çeviriyor, hilelerini başlarına çeviriyor. Onlar darun edvede toplandılar. Mevlatale habibim evinden çık. Efendimiz Aleyhisselat ve Selam evden ayrıldı ve eline bir kum aldı, serpiştirdiği gibi nöbet tutmayan Resulullah Efendimizi Öldürmek için nöbet tutan o gençlerin, bütün müşriklerin gözleri kum dolduğu farkında değiller. Sabah oldu, gözleri görmüyor. Oraya bu cehiller geldi. Ne bekliyorsunuz burada yüzünüz gözünüz toz toprak içerisinde? Baktılar Efendimiz Aleyhisselatü selam gitmiş. Resulullah Efendimiz'i öldürmek istiyorlar. Asullah Efendimiz'i Mekke'den çıkarttılar. Kendileri rahat mı etti? Yok. Aradan iki sene sonra kendi elleriyle azgınlık yaptılar. Bedir'de Resulullah Efendimiz'e taarruz etmeye kalkıştılar ve Allah'ın ilahi yardımı geldi. Azıcık bir taarruz ile Mevla Celle Celaluhu'nun yardımıyla sabaha kadar korkudan müşrikler uyuyamadı. Müslümanlar da sükunetle Mevla verdi. Sabahtan uykuyu almış Müslümanlar dinç. Onlar sabaha kadar uyuyamadıkları için ayakta duramıyorlar. Tıkır tıkır tıkır 80-100 tane o Ebu Cehilleri, Asbin Vahilerinin hepsi Oradan cehennemin dibine gönderildi. Yani bir Müslümanı, bir peygamberi yurdundan uzaklaştırmakla, gevurlukla dünyada rahat mı edilecek? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Mevla Celle Celaluhu, namaz kılanlar hürmetine kılmayan, oruç tutanlar hürmetine tutmayanlara, kendisine kulluk edenler hürmetine yapmayanlara hayat veriyor. Dünyada en son kıyamet kopmayacak. Hatta yukalü fil ardı Allah, Allah denildikçe. Hakiki manada Allah Celle Celaluhu'nu zikreden, Allah diyenler oldukça sahih Müslümdedir. mevla kıyameti koparmayacak. Evet yakrabu ileyhi feyeteker eee kerrahuhu. O kişiye diyor, ve yuska min ma insadit. O alevli sular kendilerine yaklaştırılacak burada rivayet ediliyor. Kendisi diyor içmeye kalkışacak feiza udniye minhu şevave cehuhu. Yüzüne yaklaştırdığında yüzü yanacak. Ve yüzündeki etler dökülecek. Vaka far ve teresih diyor. Başındaki bütün efendim e, saçları vesaire başı dökülecek. Ve o şeyin içerisinde Feyda Şeribe şerife katta onu yine içmeye çalışacak. Az önceki ayet-i içmeye çalışacak. O kadar susamış. Bir şey içeyim diyor. Hatta efendim ve katta amahu hatta yahruce min duburihi içtiği gibi boğazını paramparça edecek, bağırsaklarını parçalayacak ve dübüründen çıkacak diyor. Bu şekilde bir azap. Evet. 18. ayet Sure-i İbrahim, مَثَلُوا الَّذ۪ينَ bi بِرَبِّهِمْ Kafirlerin misali, Rablerini inkar eden o kafirlerin misali, اَعْمَالَهُمْ onların amelleri yaptıkları keremâdin, Mesela bir kafir vardır Allah'ı inkar ediyor İsa Allah'ın oğludur diyor haşa Meryem Allah'ın hanımıdır diyor Tövbe estağfurullah Böyle bir şey olabilir mi? Yani Allah'ta şehvet var manasına gelir ki Bu çok galiz bir Allah'a meydan okumadır Ağzınızdan çıkan kelime ne büyük bir kelimedir Buyuruyor Allah Celle Celaluhu Arş çatlayacak diyor Gökler çatlayacak diyor Bu nasıl bir kelimedir İnkar ediyor Allah'ın emirlerini inkar ediyor yasaklarını inkar ediyor Allah'ın celle celerünün ahkamını inkar eden kafirler amalum yaptıkları yaptıkları e, şimdi buradan anlıyoruz ki demek ki bir kafir dünyevi olarak adaletli, hakkaniyetli kendine göre bir böyle bir insani davranıyor peki bunun bir karşılığı var mı Mevla buyurur ki keremadin bir küle benzer. Dağın tepesinde bulunan bir kül. İşte det şiddetli, şiddetli bir rüzgar fi asim ee, kasırgalı yani asif kelimesi böyle fırtına fırtınalı bir gün kasırgalı bir günde bir tepede bulunan şiddetli esen rüzgarın önünde bulunan kül. Orada kalır mı Estiği gibi vadilere savrulur gider. E, o külü sen tekrar toplayayım ya ben bana kül lazımdı. Küli toplayamazsın. Kafirin de yaptıkları bir işe yaramaz. Mesela bazıları, işte Avrupa'daki işte Almanlar şöyle adaletli, böyle hakaniyetli. Ne demek şimdi bu? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Elledin alzallase ayyum filahiyyati dünya. Möbülü ki o kafirlerin dünya hayatındaki yaptıkları hepsi geçersiz, batıldır diyor. Çünkü Allah'a inanmıyor. Allah aciz değil. Allah dileseydi dünya yüz kat. Hatta bin kat daha büyük yaratırdı. Allah yaratmada aciz değil. Mevla Celle Celaluhu cennette sınırsız cennetler veriyor. Yiyecekleri sınırsız veriyor. Allah aciz değil. Biz bu dünyayı kurtarmaya gelmedik. Sadece Allah'a hakkıyla kulluk yapmaya geldik. O kulluğu yaparken de adaleti ve hakkaniyeti gözeteceğiz. Yaratılış gayemizi iyi bilmemiz lazım. İşte mevla kâfirler için ellezîne dâlle sa'yûn fil hayâtid dunya onlar dünya hayatındaki bütün yaptıkları Batıl oldu geçersiz oldu ve onlar iyi bir iş yaptıklarını zannediyorlar ulâike ellezîne kefer onlar kâfirdir. Kehf suresi. Şimdi burada da o kâfirler yaptıkları ameller kül gibidir. Şiddetli esen rüzgarda kül nasıl ki yok olur kâfirlerin hiçbir yaptıklarının faydası Ahirette teraziye. La üne mimma kesebu. Kazançlarından bir şeye üç getiremezler. Hepsi gitti. Ela şey şey bakımından bir zerre bile. Zalike huve dalalul ba'id. Hak'tan uzak bir dalalettir. Hak'tan uzak bir dalalet. Yani tekrar ediyoruz. Allah Celle Celaluhu yaratmada aciz değil. Yani bir kafir bir şey yaptı diye. Birisi bir elektriği buldu. ampulü buldu diye. Şimdi o maddeyi de yaratan Allah, aklı da veren Allah, Allah Celle Celalü insanları farklı bir canlı şeklinde yaratabilirdi. Yani estağfurullah yani filler gibi de insanı yaratabilirdi. Yani o şekilde yaratılan bir varlık olunsaydı ne yapılabilirdi? Veya Allah dünyayı yaratırken sadece su bir de madde olarak sadece toprak yani çamur yani toprak var elimizde. Başka hiçbir element yok buyurun yapalım ne yapabiliriz hiçbir şey yok. Yapabileceğin hepsi çamur, toprak ancak bir e, küp, künk bir şeyler yapabilir, kerpiç yapılabilirdi. Allah yaratılan e, maddeleri birbirine tamamlayıcı olarak yaratmış. Efendim bir efendim kum ile efendim e, demirin genleşme oranlarını binde on iki olarak milimetrik ayarlamış. Eğer biri fazla genlese mesela esneme yapar. Biri fazla genleşse birisi bu demir az genleşse biri binde yirmi, biri binde on olsa... Bir fazla genleşeceği için binalar bir dakika içerisinde çöker. Bunların milimetrik oranlarını ayarlayan Allah'tır. Onun için Allah ne yaptığını biliyor. Yani insanoğlu Allah'ın yaratmış olduğu bu kainattaki bu incelikleri bulur, çözer, istifade eder. Allah'ın verdiği efendim bu sebepler aleminde bunları e, buğdayını ekersin, tarlanı eker, biçersin. Oradaki nimetten e, Allah versin diye yüz dönüm tarlaya bakarsan bir şey olmaz. Çalışacağız, sebeplere sarılacağız ama Allah diyerek. Kafirler, Mevla Celle Celal ne yapıyor? Efendim onların yaptıklarını kabul etmiyorum. <gülüyor> Hepsi boş diyor. 20. ayet İbrahim suresi. Elemtera görmez misin? Yani görmez mi o kafir? Kafirler bunlar. <gülüyor> Müslüman görür tabii. Müslüman görüyor. Ey kurban olduğum Allah'ım der. Allah'ın azametini seyreder. Ama kafir, ennallah o kafir görmedi mi halakat semavat için bunların özeti Allah yedi kat semayı yarattı. Bir bir, bir kat sema olsaydı yetmez, yeterdi. E o gördüğümüzün üstünde yedi tane daha var. Nedir bu? Allah gücünün sınırsızlığını gösteriyor. Peki yıldızlar ne? Innaseyen ne sema dünya bizin etinir ki süs olsun diye yarattım diyor. Yıldızlar ne için yaratılmış süs olsun diye? Veydel kevaa ki bu kıyamet günü inteserat böyle efendim misketler gibi dökülecek diyor, hepsini yok edeceğim diyor Allah Celle. Yani bir iş adamı bir kendine bir malikane yapıyor, İçeriye öyle bir süslüyor ki yani milyon milyon paralar harcıyor. Soruyoruz ya muazzam bir süslemeler yapıldı nedir bunların özelliğine bilmiyorum işte süs olsun diye yap, adamın parası var yapmış, ondan sen on tane ev alırsın. Allah celle celalü gücü var kudreti var yapmış. Yaratmasının sınırı yok. Mevla tale dileseydi daha da büyük dünyalar yaratırdı. Bunu anlamak lazım ama gel gör ki insanoğlu dünyada kayboluyor efendim yaratanı göremiyor. Elem tere ey kafir diyor. Görmüyor musun? Enallah Allah halak semavati. Müslüman görüyor zaten. Görüyor. Sadece burada kaybolmuyor ki. Efendim İman ehli ile kafir en sıradan diyeceğim yani ilmi hadi bir yapısı olmasa en gelişmiş kafir ile sınırsız bir şekilde arada büyük fark var sınırsız. Çünkü iman ehli bu dünyanın geçiciliğini anlayıp sonsuz ahireti. Bilen birisidir. Ama o kafir geçici olan bu dünyada kalmış. Yani anne rahminde varsa yoksa dünya burası diyene benziyor. Varsa yoksa dünya işte bu kainat kafir. E kabir var kabirden cennet seyrediliyor bilmez. Zerre kadar imanı olan birinin görüşü yani efendim ufku çok geniş. Çünkü genişliği sonsuz cennete gidiyor. Ama öbürü daracık bir alem. Şu dünya içerisinde misket gibi bir yerde sıkışmış kalmış burada. Çık buradan ya çık. Yedi kat sema var. yedikat kat sema da yıkılacak biraz sonra. Onun fevkünde. İnde sidretil münteha. İdi kat semanın üstü sidriyi münteha. Orası. İnde ha cennetül me'va. Cennet orada. Ey kafir. en Allah sema gökleri yer Vel ardı yarattı. Bil hak hak ile yarattın bunlar, hepsi hak. Görmüyor musun? <gülüyor> Görüyorsun. Biraz sonra <Canyon> da yok <gülüyor>. edeceğim. Kelle'yi de. Dukketil ardu dekken ya. Yerleri gökleri diyor Allah dar, dar, darmadağın edeceğim diyor. İn yeşe yuzihkum eğer Allah dilese sizi siler. Esilsin. Enuha'leslem kavmi sildi. Salih aleyhisselamın milyonlarca kavmi sildi. Siler. Mevla için zor bir şey yok ki. Ve eti bi halkince Yeni kavimler yaratır. Zaten zulüm yüz yılı geçmez. Şu anda yer cevru cevr zulüm yüz seneyi tamamladı. Yani zalimlerin döneminin bitmesi gerekiyor. Mevla celle celaluhu iman ehline kapıları lütfu keremiyle açar inşallah o günleri görürüz. Bunlar Allah'a büyük şeyler değil, zor şeyler değil, basit. Bir anda Mevla siler milyonlarca kavimleri nutufanında Mevla yeksenedti, sildi, süpürdü. Sure-i İbrahim 21. ayet. Ve barzu lillahi cemia. Barzu mahşerde her şey ortaya çıktı. Bariz oldu. Bariz hani bariz görülüyor derler ya. Her şey ortaya döküldü. Herkes yaptıklarını ortaya koydu. Allah'a cemiye. Her şey Allah dünyayı da bilir, ahireti de bilir. Ama Mevla taaladan hiçbir şey gizli kalmayacak. Mahşerde Mevla her şeyi dökecek ortaya. Çıkartın bakalım şunları. Dünyada efendim siz istediğiniz gibi konuşuyordunuz. istediğiniz gibi yapıyordunuz. Zannediyordunuz ki bu konuşmayı hep devam ettireceğim. Bana hakaretinizi devam ettireceğinizi zannediyordunuz. Kıyamet olunca böyle ağızlarına bir mühür vuracak. söz bakalım. Bitti. Allah'a hakaretler, peygambere hakaretler, dine hakaretler, ulemaya hakaretler, sahabeye hakaretler, alimlere, velilere hakaretler. Böyle bir dinsiz yapı var. inkarcı yapı var. İslam dairesinin dışında böyle menfur yapılar var. Din adına ortaya çıkıyor. Sahabeye hakaret ediyor. Ulemaya hakaret ediyor. Alimlere, velilere hakaret ediyor. Mevla müsaade ediyor ölünceye kadar. Ve Kıyamet günü hepsi ortaya çıkacak. Ortaya çıkınca Mevla, çıkarayım bakayım, dökün bakayım ortaya yaptıklarınızı. Hepsi dökecektir ortaya. Mevla Celle Celaluhu, فَقَالَ الزُّعَفَا لِلَّذ۪ينَ اِسْتَكْبَرُوا O kötü önderler. Kötü. İnsanları Allah'tan, dinden, İslam'dan uzaklaştırılmış. Din düşmanı yapmış, vatan haini yapmış, insanlık düşmanı yapmış. Kötü önderler. Yani insanları içkiye götürmüş, kumara götürmüş, zinaya götürmüş, din düşmanlığına götürmüş, vatan hainlerine götürmüş. İsyana tuyana götürmüş, eğlenceye sapkınlığa götürmüş. Bundan hep önderleri var. Yani Allah'tan insanları uzaklaştıran, istekberu Allah'a baş kaldıran halk o Allah'a baş kaldıranlara diyecek ki, Efendim inna kunna lekum Biz size tabi olduk. Fel siz muğnuna anna min azabillah. Allah'ın azabından bizi kurtarmayacak mısınız min şey? Yani azıcık bir şey de olsa bir şey yapmayacak mısınız? O efendim, kötü liderler, önderler diyecekler ki biz size dünyada cennete gideceğiz demedik ki. E şu anda mesela bunu net konuşalım. Yani İslam dairesinin dışında efendim kim cennete gideceğiz diyor. Yani cennetin yolu efendim nereden geçiyor? Yani ben Müslümanım demenin dışında bu yol eşittir, cennettir diye hangisi söyleyebiliyor Allah kime teminat veriyor? Hiç kimseye vermiyor. Onlara da diyecek ki biz size cennete gideceğinizi demedik ki zaten. Azaptan sizi kurtaracağımızı demedik ki biz size gününüzü gün edin, nefsinizi şeytanın yoluna uyun dedik. Efendim kalu o kötüler diyecek, lider önderler. Lehedanallahu lehedeynâkum. Eğer Allah bize hidayet etseydi efendim hidayet ederdi. Ama biz Allah'ın hidayetini talep etmedik. mevlada bize hidayet etmedi. E siz de zaten canınız böyle istiyordu. Şimdi ayetlerin devamı da gelecek. Canınız böyleydi. Zaten siz de efendim e, günahkar idiniz. Canınız böyleydi. Takıldınız peşimize. Zorla mı getirdik? Şimdi ayetin devamında da bunlar gelecek. <gülüyor> Seva'unu aleyna bize ceziyana istersen feryadı fiğan edin en sabarna ister e, sabredelim ister Efendim e, feryadu figan edelim Ma lena min mahis Bir e, kurtaracak e, Ve bizi buradan e, Kurtaracak yok Böyle bir şey yok Onun için e, Cennetin yolu Bu yola gidersen Nedir o Allah Celle Celaluhu hakkıyla tapmak Onun peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e uymak Ahkam-ı dine tabi olup Müslümanları efend sahabeyi alimleri velileri Allah dostlarını efendi ve kıruma sadık ilerle beraber olun onları sevmek. Yani e şimdi bu yol seni cennete götürür. Burada rivayet Hz. Zeyd bin Eslem'den inni ehlen-nari cehennemlikler yanacaklar yanacaklar kendi kendilerine diyecekler ki cennetlikler cennete sabırla girdiler. Bak orada biliyorlar. Bak cehenneme girmiş kişi anlamamış. Sabırla yani nefislerinin dediklerini yapmadılar. Kendilerini haramdan tuttular. Kimsenin canına malına ta tasallüt etmediler. Efendim haramlardan kendilerini tuttular. Allah'ın emirlerini yaşadılar. Sabrettiler. Efendim bir de e, ağladılar, sızladılar ve Allah'a münacat ettiler. Ya Rabbim cennetin nasibine, cemalin nasibine dua ediyoruz işte. E, biz de gelelim, toplanalım, dua edelim, ağlayalım, sızlayalım, münacat edelim. Efendim Mevla bize belki cehennemde acır. Uzun zaman, binlerce sene böyle yapacaklar, yapacaklar. Aa, hiçbir şey değişmeyecek. Adam asmış, kesmiş, mahvetmiş, 30 sene, 40 sene hapis yemiş bir insanı hapse atıldıktan sonra orada ağlıyor, sızlıyor. Falan. Ben çok iyi insanım. Artık tarafına bakmazlar. O belgelendi. Yani suç teşkil, teşcillendi. Daha belden düşünecektin sen bunu. Yani şimdi mevla da bakmıyor tarafına. Onun üzerine diyecekler ki, Er-i Ehl-i El-Cenne, el biz sabri. Sabırla girdiler diyecekler. Bu sefer sabır yolunu yani orada dua ettiler ağladılar. Şimdi sabır yolunu hiç sesimizi çıkarmayacak dediler. Uzun zaman seslerini çıkarmayacaklar. Sabredecekler cehennemde binlerce felam yenfe'uhum zalik. Bir fayda göremeyecekler. Sebaun aleyna ece ziyanem sabarına. O zaman diyecekler ki ha bizim için sabretsek de feryat etsek de bir değişim bir şey yok. Kurtuluş yok demektir. Ve yeme tugelle bu vucuhum finnar. Cehenneme çevrildikleri zaman yakulune ya leytena ata'na Allah ve ata'na Rasul ya ne olaydı Allah'a ve peygambere itaat edeydik ya. Ve kalu Rabbena inna atayna saadetena ve kubrana biz kendi o batıl önderlerimize efendim atalarımıza vesaire uyduk da fa adalluna sebil bizi cennetin yolundan çevirdiler ya. Rabbena atihim du'feyni anhum kebira. Allahum onlara iki kat azap ver. Bizi senin yolundan, dinin yolundan çevirdiler. iki kat azap ver. Vel anhum kebira. Onlara büyük lanetler et. Orada nasıl birbirlerine lanet ediyorlar? Ee, ya acayip bir şey. Ama Efendimiz Aişat ve selamın yolunda, sahabenin yolunda, müştehit ulemanın yolunda olanlar asla orada Pişman olmayacaklar. Çünkü ayet söylüyor. Vahşurna bizi haşret. Ma'an nebiyyin, peygambe sıddıkin ve şüheda şehit ve salihin. Allah bizi onlarla beraber eylesin. Orada efendim herkes birbirinin yanına koşacak. Aslında cennetin yolunda kim olduğu belli. İşte kötüler ne diyor? Biz size cenneti demedik ki. Millet şeytanın etrafına toplanacak. Kıyamet günü mahşerde kürsü kurulacak. Herkes o kürsünün yanına koşacak. Öyle bir kürsü böyle. Alevler püskürüyor. Nur'dan biri de bir kürsü. Resulullah Efendimiz'in... Ey Müslümanlar gelin diyecek siyah öküzün üstünde beyaz tüy gibi ya hiç Müslüman mı yok diyecek kafirler. Efendim Müslümanlar böyle onun etrafına topla Allah bizi onlardan eylesin. Şeytanın etrafına efendim siyah öküzün o siyahlığı gibi düşünün. Efendim bu da Bukhari'ler rivayettir. Herkes oraya gidecek şeytan diyecek hadi buyurun cehenneme şimdi o ayet geliyor. Efendim o bizde sen bir şey söyleyeceğini zannet. E, şeytan diyecek ki, ben size cenneti zaten söylemedim ki ya. Mesela dünyada şey, cennete gideceğiz, şu anda şeytan cennete gideceğiz diyor mu? Nefis cennete gideceğiz, içki, kumar, faiz, zina cennete gideceğiz diyor mu? Demi e, bilerek gidiliyor, e, bilerek gidiliyor. Yalan, gıybet, iftira, ihanet, efendim, dine ihanet, vatana ihanet cennete götürür mü? Götürür E Cennet değil demek ki. Cennete gitmiyor adam, cenneti bekliyor. Bu ne acayip bir şey ya. Yani Allah'a sırtını bir peygamberi sevmiyor, Müslümanları sevmiyor, cenneti bekliyor. <gülüyor> acayip bir şey. Elâ terâ <gülüyor> iz-zâlimûne mevqufun 'inde rabbihim. He buyuruyor ki o, o zalimleri Allah'ın huzurunda hesap verirken bir görsene var ya. Yercû ba'du ilâ vâdinil Efendim birbirlerine dala dalaştıkları, nasıl birbirlerine hakaret ediyorlar. Yekûlullezîne suffû lillezîne tekberû. Efendim halk o e, batıl önderlere diyecek. Lev ente lekunne Olmayaydınız biz efendim Müslüman olurduk. Alellezîne tekberû 'anil huda. O öfenden batıl önderler diyecek ki biz mi sizi yoldan çevirdik, yavurrettik sizi ya? Ben hadi izca siz dini biliyordunuz, bellevelle kütümle kündemiminin, bel kütüm mücür Siz günahkar ediniz, işte bu bunu kastettim az önce. E siz zaten günahkar ediniz, canınız böyle istiyordu, takıldığımız peşiniz peşimize. O Müslümanlar niye gelmedi peşimize? Siz niye peşimize geldiniz? Canınız böyle istiyordu, niye bize kızıyorsunuz? E, neler var kıyamet günü ne acayip atışmalar var burada şer davasında bir araya gelirler Avrupa Birleşmiş Milletler bilmem neler bilmem neler efendim ülkemizdeki din vatan hainleri her tarafta var böyle bir araya geliyorlar şer davada e gel sonra ahirette bir dalaşacak onlar birbirlerine siz bizi cehenneme attınız efendim şöyle yaptınız böyle onlar diyecek ne yapıyor ya. Siz zaten bunu istiyordunuz, takıldınız peşimize. Onlar niye gelmedi? O Müslümanlar ne? Allah bizi zalim, hain, dinsiz, imansız efendim, kötülerden uzak eylesin. Ve ne var, avul Azabı gördükten de öyle pişman olacaklar ki, öyle pişman olacaklar ki Ve cennet aqlalifi boyunlarına tasmaları takacağız diyor. Demirden tasmalar, çeneler gerdirilecek. Muhteyne <gülüyor> muknayrolsim. E, efendim böyle kafa enseye çakılacak el ayaklar efendim bel belde birleştirilecek kub kubü ile cehennem böylece cehenneme atılanlar böyle ayakta falan olmayacak ayaklar belde elde ellerde belde kafada ensede öyle sonsuz azap kime karşı çıkıyor adam ben medeniyim ben uygarım ben büyük adam biliyoruz onu onu anladık anladık da ölünce ne olacak onu onu onu anlatayım onu anlayalım. 23. ayeti Bakale şeytan şeytan diyecek lemme kubiyel emr hükümler bitince inna llaha va'del va hak Allah vaad etmişti. Kendi yolunda gidenlere cenneti benim yoluma gelenlere cehennemi. Efendim ve ma'at ben de size vaatlerde bulunun bulunduğum efendim dünyayı süsledim efendim boşver yapın hayatın tadını çıkartın bütün haramları günahları vaat faklftukun ben sen muhalefet ediyorum. Yani büyük adam olacaksınız dedim ama büyük adam Olmayacak kandırdım sizi sevmiyordum çünkü insanoğluna en büyük hasetçi şeytandır şeytan bize haset ediyor çok haseden mine kafirler mesela bütün küffarı alem yeryüzünde 8 milyarın efendim 1 milyar Müslüman diyelim ortalama 7 milyarı bütün küffarı alem vallahi Müslümanların cennet yolunda olduğunu biliyor yemin ettim. Çünkü Kur'an Bakara suresinde İçlerindeki hasedinden Müslümanların cennet yolunda olduğunu Bildiklerinden hased ediyor Onun için onun yaşantısına Kılığına kıyafetine ya, Kılım kıyafetim sana ne zararı var ya Ben giyiyorum kendim giyiyorum ya Adama zoruna gidiyor Çarşaf giyiyor zoruna giyiyor. ya Kendisi giyiyor tercih etmiş bunu Yani senin neyine zarar veriyor Zararı ne hased ediyor kendisinin hak yolda olmadığını onun cennet yolunda olduğunu biliyor şeytan da aynı. Şeytan cehennemi görmüş. İşte bu ayetler çok net. Diyor ki feahleftukum. Ben size ne dedim? Büyük adam olacaksınız dedim ama hayır. İşte bu kıyamet günü çıktı. Ben hedefime ulaştım ve ma kana li'aleykum min sultan. İbrahim suresi 21. Benim size bir yetkim yoktu ki boynunuza ip takıp da zorla mı getirdim ben sizi? Zorlamı ben sizi harama, günaha götürdüm? Yok. Benim size bir yetkim yoktu. İlânda ben sizi davet ettim fes siz benim peşime koştunuz icabet ettiniz. Felat beni kınamayın velumu kendinizi kınayın. Siz kendinize mane bi ben sizi kurtaramam. Bi musrihikum ve men siz de beni kurtaramayacaksınız. Hepimiz güme gittik. Allah bizi Habibinden ayırmasın, sahabeden ayırmasın, alimlerden velilerden şehitlerden Rabbim dostlarından bizi ayırmasın. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ahirette Mevla bana ya Ahmet hani namazın hani ibadetin hani taatin vesaire sorduğunda boynumu asarım diyor. İbadetlerim icabında tam yapamamış olabilirim ancak kafamı kaldıracağım diyeceğim ki, ya Rabbim Rabbim Allah Rabbim Allah dinim İslam kitabım Kur'an ve senin Habibini sahabeyi alimleri velileri dostlarını seviyordum ya Rabbim benim kalbim senin yolunda olan din kardeşlerime sevgiyle doluydu ya Rabbim diyeceğim bu ikrarım beni kurtaracak diyor. Bunu ilk okuduğumda o kadar sevindim, o kadar mutlu oldum elhamdülillah. Yani iman ehline sevgi bile kurtarır. Kur'an-ı Kerim Rabbimiz bismillah velâterkenu ilellezine zalemu. Allah'a, peygambere, dine, mukaddesatana sırtını çevirmiş o zalimlere diyor sevgi ve terken o kelime, sevgi ve muhabbetle azıcık meylederseniz fetemez sekumunuzuna cehennem sizi yaktı diyor Allah. Bu Müslümanı bırakıp da İslam dairesinin dışındaki birinin sevilmesi hayran olunması yok sanatçıymış yok şöyleymiş yok böyleymiş veya şöyle Avrupa şöyle Amerika neyse bir Allah'a sırt çevirmiş bir insana karşı sevgi kalpteki imanı bitirir. Bu işin şakası yok. Onun için bir kalpte bir sevgi olur. İnnallâhe yagar, Allah kıskançtır. Bir kalpte bir sevgi olacak. Sen Allah'ı seviyorum diyorsun. Gavur sevgisi o kalpte olamaz. Allah Celle Celaluhu men ehabbe kavmen ala amalim. Kim bir kavmi severse hoşirefi zümre elmer'u mena habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Peki ne diyor burada ma entum bi musrıhi ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. İnni kefer tu bima eşrek tuunimin kabul diyor ki yaz bir de siz beni Allah'a ortak koştunuz ya bana taptınız şeytan diyor ki o kadar da değil ben bunu da kabul etmiyorum diyor şeytan diyor ki o kadar gavurluk yaptınız ki beni de geçtiniz inni kefertu inkar ediyorum birma eşrek tu mumin kabul evvelden siz beni de Allah'a ortak koştunuz ha innna zalimimin ellehum azabül elim diyor. Zalimlere çok yakıcı bir azap var diyor e, e, Peki ey şeytan sen cehennemi gördün bunları biliyorsun Niye gidiyorsun Şimdi dünya insanlarına soralım İçkidir kumardır faizdir zinadır Allah'a ortak koşmak bunlar cehenneme götürür Kimse bilmiyor mu herkes biliyor Niye yapıyor şeytan bilmiyor mu biliyor Niye yapıyor nefsine uyuyor Yani o yolun cehenneme gittiğini bilmiyor mu Biliyor niye gidiyor Heh. Onun için kendimizi sevelim Ve şu ayette Meseleyi toparlayıp bitirelim Uhudh ilalldine ve amilus amenu o iman edenler. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman edenler. Ve salihat bu iman gereği salih amel işleyenleri dahil edeceğiz. Cennetin tecrimin altlarından nehirler akan cennetler. Halidine fiha onun için kendimizi sevelim ya. Ya bu canın daha tekrarı yok. Allah bu ömür sermayesini vermiş. Kalbimiz Allah sevgisiyle dolu olsun. Gözümüz hakka baksın, elimiz hakkı tutsun, beynimizde Allah Efendim Celle Celaluhu'nu bilmekten, Efendim insanları adalete sürüklemekten, kalbimizde Rabbimizin sevdiğini sevmekten başka bir derdimiz olmasın. Evet. cennetin tecrimi intihahtiyen altlarından nehirler akan cennetlere dahil edeceğim. Halidine <gülüyor> fiha, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada ebedi kalacaklar bir izni Rabbim Allah'ın izniyle. Tehiyyetuhum. <gülüyor> Onların oradaki birbirlerine tahiyetleri fiya selam, birbirlerine selam verecekler, selamlaşacaklar diyor. Evet. Hatta mesela yukarki ayeti kelime şeytan dedi ya, katbe bir iblis diyor etbaahu. Şeytan adamlarına kıyamet günü nutuk katacak ha ve adama kadallahu beyna ibadih mevla orada hüküm verdi. Hadi bakalım siz cennete efendim, onlara cehenneme feudu ilmi eminadır cennete girdirilirler. Rabbim bizi onlardan eylesin. Ve eskenel kâfini kâfirler cehenneme atıldıklarında şeytan o efendim Allah'ın laneti üzerine olsun şeytan hîneizin <gülüyor> ben diyor konuşmaya başlayacak. Efendim huzne huzne ilahuzihim. Onların hüsranlıkları daha da artsın diye mevla müsaade edecek. ga <gülüyor> kinleri, nefretleri, üzüntüleri, pişmanlıkları biz ne yaptık diye Allah vaad etmişti. Allah'ın vaadi hak. Bak cehennemin dibini boyladınız. Ben de size söylemiştim. Efendim cenneti dememiştim zaten. Siz canınız günah istiyordu. Efendim peşime takıldınız. Ve ma kâne li aleyküm min sultan. Benim size bir yetkim yok zaten. İlla en da'utukum ben sizi davet ettim. Fes değil. Siz peşime koştunuz. Toptan buyurun cehennemin dibine gidiyoruz beyler. Efendim diye orada bu şekilde bir hesap olacak diyor. Şimdi burada uzun bir rivayet var. Hızlı bir şekilde özetleyeyim. İza cemi Allahul evvelin ve elahirin. Kıyamet günü Mevla bütün mahlukatı toplayacak, orada hüküm verecek. Halim müminler diyecek ya kadaa beynena rabbuna. Rabbimiz hükmetti hemen eş Kim şefaat edecek? Adem Aleyhisselam'a gidecek, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. Edullukum alel nebiyil ummi. Efendim ben size son peygamberi bildireyim. Ona gidin o şefaat eder. Mevla Celle Celaluhu bana müsaade edecek. Ve e, bu şekilde secdeye kapanacağım diyor. Uzun bir dönem Mevla Celle Celaluhu bana kalme ilham edecek. Ve Mevla bana, bana bir şefaat yetkisi verecek diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden bahsediliyor. Çok uzun bir rivayet burada zikrediliyor. Ee, bi izni Rabbihim tahiyyetun selam. Cennette insanlar birbirlerine selam verecekler. Ee, yani "Esselamu aleyküm." Selam kelimesini bırakmayalım. Efsus selamı beynekum aranızda selamı yayın. Esselamu dünyada sağlık, sıhat, afiyet, selamet, ahirette de Rabbim cennetini cemalini nasip etsin demektir. Onun için kafirlere inkârcılara bu selam verilmez. Yani Allah e, sana selamet versin, ahirette de cennetini ver. Bir kafire bu dua edilmez. Kafir toprağı bol olsun dedir ölen bir kişi için. Allah rahmet etsin kafire denmez e Çünkü Allah rahmet etmiyor ki Allah gazap ediyor cehenneme atıyor Ay, mese Mesele e önemlidir Hatta izacauha e Cennetin kapısına geldiklerinde ki Rabbim bizi onlardan eylesin Fıtihat ebbabı buyrun Denilecek Ya Rabbim senin ayetlerinde dünyada bunları duyduğumuz gibi Ahirette de bunları duymayı Bizlere nasip eyle Senin kitabını dünyada Müteala'ya muvaffak olduğumuz gibi bunu efendim konuşan, bizler, dinleyen, sizler, mütalaa eden ne kadar insan varsa bu dualarımızı, bu ayeti, kerimelere kulak veren, dinleyen cümlemizi Ya Rabbi dünyada bunları bize hatta izaca, uha, futihat, ebbabuha ve kâlelem hazine cennet görevlileri selamun aleykum Allah'ım dünyada duyduk, ahirette de duymayı bizlere nasip eyle cennetinde cemaline müşerref el amin Subhani Rabbiyel aleyhine aleyhine aleyhine ve hevelhamdülillahi leziedane aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine aleyhine ve salatu ve selamu ala Resulü'ne Muhammed ve ve sahb-i Ya Rabbi'l-Alim nefsani şeytani, muhafaza eyle. Zalim, hain, batılların, din, vatan, mukaddesat düşmanlarının peşlerine takılmaktan muhafaza eyle. Kalbimizde marifetullah nurunu doldur. Sana hakkıyla kul, Habibine hakkıyla ümmet. Ya Rabbi'l-Alim alimleri, velileri, müştehitleri, dostlarını... Sevdiklerini hakkıyla sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi Sevdiklerimizden bizlere ayırma Vahşurna me'an nebiyyin ve sıddıkın ve ve salihin Ya Erhamer Rahimin Sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle bizleri haşru cemeyle Son nefeste iman Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle -Fatiha. Allah Fatiha Allah'a Bismillahirrahmanirrahim